Kameralar ve gözetleme, mahremiyetin sonu mu? Günümüzde gözetleme kameraları, güvenlik önlemi olarak hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Kamu alanlarından iş yerlerine, alışveriş merkezlerinden konutlara kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu teknolojiler, suç oranlarını azaltmak ve kamu düzenini sağlamak adına önemli bir rol oynuyor. Ancak bu yaygın gözetim, mahremiyetin sınırlarını nasıl etkiliyor? Teknolojinin bu yönü, bireylerin özgürlük alanlarını kısıtlayan bir unsura mı dönüşüyor? Gözetleme teknolojisinin yaygınlaşması, gelişen teknoloji ile birlikte kameraların sadece güvenlik amaçlı kullanımı değil, yüz tanıma sistemleri, yapay zeka destekli analizler ve büyük veri entegrasyonu gibi daha ileri seviye uygulamaları da hayatımıza girmiştir. Özellikle devletler ve büyük şirketler, bu teknolojileri güvenlik, trafik kontrolü, iş yeri denetimi gibi çeşitli alanlarda kullanarak bireylerin hareketlerini izleyebilir hale gelmiştir. Ancak, bu gelişmeler beraberinde bazı etik ve hukuki sorunları da getirmektedir. İnsanların haberi olmadan sürekli izlenmesi, özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı olabilir ve kişisel verilerin korunması açısından ciddi riskler barındırabilir. Mahremiyetin ihlali ve ıslama değerler İslam ahlakı, bireyin mahremiyetini korumayı esas alan bir yapıya sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de de özel hayatın korunması gerektiğine dair açık ifadeler yer almaktadır. Hucurat Suresi 12. Ayette Ey iman Edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın, buyrularak, kişisel mahremiyetin korunmasına işaret edilmektedir. Modern dünyada gelişen gözetleme teknolojileri, insanların özel alanlarına müdahale edecek şekilde kullanılmamalıdır. Bireylerin rızası olmadan izlenmesi, kaydedilmesi ve bu verilerin üçüncü şahıslarla paylaşılması, ıslama etik açısından sakıncalıdır. Dengeyi kurmak mümkün mü? Gözetleme kameralarının tamamen kaldırılması güvenlik açısından mümkün görünmese de, kullanımlarının belirli etik kurallara göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu noktada, şu ilkeler gözetilmelidir. Gereklilik ve orantılılık, kameralar yalnızca gerçekten gerekli olduğu durumlarda kullanılmalı ve bireylerin özel alanlarını ihlal etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Şeffaflık, bireyler, nerelerde kamera kullanıldığını bilmeli ve bilgileri hangi amaçlarla işlendiğinden haberdar olmalıdır. Veri güvenliği, toplanan görüntülerin kimlerin erişimine açık olduğu belirlenmeli ve yetkisiz kişilerin eline geçmesi engellenmelidir. i̇slam ahlak, Mahremiyet ihlallerine yol açacak gözetim uygulamalarından kaçınılmalı ve bireylerin onuruna saygı gösterilmelidir. Teknoloji insanların hizmetinde olmalı. Gözetleme sistemleri, toplumun huzurunu sağlamak için bir araç olarak kullanılabilir, ancak bu süreçte bireylerin mahremiyet hakları göz ardı edilmemelidir. İslam ahlakı, her türlü teknolojinin adalet, güvenlik ve bireysel haklar çerçevesinde kullanılmasını öğütlemektedir. Dolayısıyla, modern toplumda gözetleme teknolojileri, denetimsiz ve sınırsız bir şekilde değil, birey haklarını ve mahremiyetini koruyacak şekilde uygulanmalıdır. Sonuç olarak, mahremiyetin sonunun gelmemesi için teknolojinin etik ilkeler çerçevesinde kullanılması şarttır. Aksi takdirde, bireylerin özgürlüğü tehlikeye girecek ve insanlık sürekli izlenen bir toplum düzenine mahkum olacaktır.